Buongiorno Ankara. Pepper Jam Gourmet Piza'nın sunduğu modern sabahlarda buluşalım. Buon appetito a tutti. Ma. Modern, modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. 8.29 saat modern sabahlar devam ediyor radyoların müşterekleri bir kez daha günaydın. Faröün Oktay Demirci ve Günün Gazetelerine hoş geldiniz efendim. Günün Gazeteleri adına ben öncelikle hoş bulduk demek istiyorum Günün yani. Gazeteleri adına ben de öncelikle utanıyorum demek istiyorum. günaydın diyorum herkese. Teşekkür ediyorum Oktay. Ne hoş kadar bulduk yayını. tabii ki. Tabii ki hoş bulduk. Ama utanıyor muyuz? Evet utanıyoruz. Gazeteler adına utanıyoruz en azından. Nedir gündemimiz Oktay Bey? Şöyle yüzünüzün ifadesinden kestiremiyorum. Acaba nereden başlayacak Oktay Bey diye? Valla e, e, 6 ilde ve 30, yaklaşık 30 ilçede e, sokağa, çıkmaya... sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Onu dün de konuşmuştuk. E, bir şehir... Merkezlerinde askerler, polisler, çok görüntü, hayalet şehir fotoğrafları ve tabii ki daha en önemlisi ve en acı veren tarafı 22 kişinin en azından şu ana, gelen, şu ana kadar gelen sayı bu. 22 kişinin öldüğü, hayatını kaybettiği, yüzlerce de yaralı olduğu ee, haberler bunlar. Haberler bunlar. Ee, o yüzden... Ya bunları son... yazmayan gazeteler de var, onları da alsaydın keşke. O gazetelerden yapsaydım. Madem bu kadar. Vallahi dün aldık da çok ağır oluyor, biliyor musun Ege Hakikaten çok ağır oluyor. Hani o kadar, e, hani ağaçlara yazık, o kadar basılı materyale yazık, evet. yazık yani. En son sokağa çıkma yasağı ne zaman olmuştu ülkemizde? Hatırlıyor musun Yani bir nevruz olayları zamanında bir, yani bu bayağı eskiden bahsediyoruz Yok, Belki 98-2000 civarında. 90'lar 90'larda bile olmamış, 80'lerde ola doka Evet 90'lardaki o e, e, ben çalışmaların olduğu için. dönemlerde olmamış. Hmm, ama şeyde 12 Eylül'den sonra o zaman olmuş. Bayağı kaç sene oldu? 30 i̇şte 30 iyi. 35 sene önce hep beraber dönülmüş olduk ülke olarak herhalde. Öyle bir şey var, hava var şu anda. Onun dışında e, Başka? Sizin de elinizde gazeteler var. Hayır. Az çok biliyorsunuz zaten. Değil <gülüyor> evet, mi? Evet. Bebek bir gazete. Aynı şey. Yani en azından... Aşağı yukarı aynı şeyler var. Ee, aşağı yukarı. Hiç şeyler. bunlardan bahsetmeyen yeni Türkiye gazetelerinden alsaydınız. Keşke bu kadar moraliniz Ya Evet ya. Dün, e, çünkü insan böyle oluyor. Hani böyle bir gazeteye açayım bir bakayım diye bakıyorsun. aa bambaşka bir Türkiye'de bambaşka bir hayatlar yaşanıyor diye öyle bakıyorsun. Efendime söyleyeyim. Kimisi çok... Değişik başka manşetlere taşıdıkları şeyler var. Otobüs neydi? Dur, otobüsler mi yandı Yok, okula şey, okullar ıı, tatil edildiği <gülüyor> ıı, manşetine taşıyanlar var. Evet, bankamatikler. Çünkü biliyorsun bankamatiklerin e, yandığı yanması üzerine uzun uzun evet. yas tutan. Çocuklar her yerde çocuk ya yani. Kış <gülüyor> kış olduğunda hani kar tatili beklenir. Ondan sonra bu tür olaylar çıktı zamanda da yine bir işte ilk bu orta dereceli okullar bir tatil bekliyorlar. Genç arkadaşlarımıza öyle bir müjde vermek için herhalde e, onları başlıklarına taşıdılar e, çok zaten çok yani gündemimiz çok daha hangisinden başlayalım, hangisinden e, yani başlayalım yani şimdi altın portakal biliyorsun her e, sene Antalya'da düzenlenen uluslararası film festivali altın portakaldaki altın portakal protestolar karıştı. biraz geç kaldılar bence 4 tane film kalmış bütün filmler çekilmiş dört yani dört. aslında 3 tane kalsa ilk 3'e girmesi garanti tam bir <gülüyor> festival havası yani Bak, o yüzden galiba şeyi yaptılar ne derler ee, belgesel tarafını tamamen iptal ettiler. Yani 3 film kalsaydı çok şey iyi olacak. Olacaktı. İlk 3'e girmiş filmler. Tartışması kapatacaklardı. Herkese Ama... birer güzel. Zaten o kadar plaket yapılmıştır. Birisine de rica etmişlerdi o 4 filmi. Abi biriniz de şey yapsanız da biz gene hani İptal etmemiş olalım da ilk üçe girin falan diye. Çünkü öbür türlü dört film aralarında tartışma olacak. Bayağı, bayağı büyük tartışma oluyor. O kadar olabilir. tartışmadan sonra bir de bununla uğraşmıyorum demişler. İptal etmişler ne Bütün yapımcılar falan, falan, falan ben. hepsi çekilmişler. Aa oh, sen sen ben selam Bir kısmı ben. gitmiş bir kısmı festival bizimdir nereye gidiyoruz diye kalmışlar. Hmm. Ee, biraz geç kalındı o tepkide. Daha yani biraz ne bileyim şaşkınlıklarına mı geldi artık? Niye? Tecrübesizliklerine mi geldi? Ne açıdan tepk, geç kaldı. O hemen o ilk şeyde sansürle tepkilerini koymaları lazımdı. Hop biz gidiyoruz falan deseler. Sonuçta güzel oldu da daha hızlı olabilir, daha net bir mesaj. Araya, bayram, ya. Ya. Yani Araya, Araya bayram, bayram girdi ya. Ondan büyük ihtimalle. Araya bayram girdi. Tatil falan. Eylül, ondan. Eylül, son, Ekim başıydı yine bu şeyin sansür Tabi tabi. Ekim başıydı. E, patladı, sonsür krizinin patladı. şey Araya bayram girdi. İşte dün. Önceki gün istifalar oldu. Dün de açıklamalar yapıldı. İyi. Ondan sonra yine yani o da bir gündem. Onu da şey yapabiliriz. İsterseniz dün bakanlar hep beraber toplananlar bir açıklama yaptılar biliyorsunuz. Türkiye'nin ekonomik durumu ile ilgili. Uzmanlar şey diyor. 2020, 2023 hayal oldu diyorlar. Çünkü yani enflasyon oranları, büyüme oranları Bayağı değişti. ve daha pek çok oran revize edildi. Hı hı. Baya ee, değişik derken onun revize oluyor değil mi? Tabii revize. Mesela biz fiyatlarımızda değişiklik yaptık. Hayır efendim revize ettik. Hedefi revize ettiğince değiştirmiş oluyorsun değil mi? Daha doğrusu değiştirmiş da yeni hedef olmuyor değil mi o? Yok revize. Çünkü sen onu daha önceden hedef olarak koymuş oluyorsun. Şimdi hedef de... hedefi zaten tutturamamaktansa ben zaten ona ateş etmemiştim der gibi bir şey. Ama Öde, hedefi değiştirmek. Şeyde, Ege hedef gördüğümü dayanamaz ateş eder de o birkaç yüzden. Birkaç kere yani. ateş ettikten sonra mı diyorsun bunu ya da biraz yaklaştıktan sonra mı? Yani birkaç defa skaladıktan sonra demek daha mantık. Zaten ben onu ateş etmiyorum siz yanlış yere bakıyorsunuz falan gibi. Bundan sonra isterseniz bundan böyle uzun uzun konuşabiliriz. Ama yok, Sonuçta on, ilk var. E, iktisatçımız var. E, e. Avrupa Birliği'nin raporu var. İlerleme raporu açıklandı Türkiye ile ilgili. Uzun Hı -hı. uzun pek çok laf sokulmuş. Yine dış, dış mihrak sonuç olarak Avrupa Birliği'ni biliyoruz. Tabii iyi şeyler de Alpana söyleniyor. Türkiye'nin yani, dışında ne yani. sokuyor bize? Laf Ondan otomatikman sonra. zaten. OECD'nin raporu var. 2014 yaşam. Ay, o, o, iyidir. o iyidir ya. OECD. 34 ülkeyi kapsayan araştırma raporunda Türkiye yaşaması en zor ülke olarak. geç onda ya. Eğitimde ama sonuncu. Eğitimde değil de ötekisini söyleyecektim dur bakayım. Eğitimde sonuncu sıradayız da. Sivil topluma katılımda çok iyiyiz. Dört, İyi, güzel. Dört. Dört, dört numarayız. İyi rakamlarda bayağı iyiyim. Ne demek dört numara? 35 ülkede dört numara mı? sıradayız, evet. Yani altın portakalda ilk dörde girmek gibi bir Bu şey. Bu da yeni sivil toplumun geliştiğini gösteriyor özellikle son yıllarda. Bundan sonra eğitim 34, ondan hiç bahsetmeyelim. Bundan sonra. Bizden sonra kim var? 35 kişi çünkü. 35 kişi değil de 35 ülke değil miydi? Meksika. Bizden sonra Meksika mı var? Hmm. Cahiller oley Meksika çünkü bir tavır yapacağımız bir ülke olsun ya daha olsun da hava atacağımız ya, yoksa şey olacağız ezik kalacağız başka ondan sonra bakıyorum barınma hep 30'lu şeyler ya hep 30'lu 30 barınma 32 ee, gelir ha gelir gelirdeyiz 26 gelir gelirde altımızdaki kimler altımızdakileri söylesene ee, var mı yazmış mı dur bakayım ee, şey yazmışlar en zor yaşanacak ülkeler sana Türkiye eee yine Meksika, Macaristan, Polonya Slovakya ile beraber genel değerlendirmede yaşanması en zor ülkeler olarak. Yani bir Slovakya'da da şey yapmış olabilirdik. Biz konuşuyor ha, olabilirdik o, Macaristan'da da jabımda uç kucuk elma var diye geziyor olabilirdik. Olabilirdik. Ondan sonra e, bakayım. En iyi bölgeler arasında da yaşanacak en iyi ülkeler arasında Avustralya, hı hı. Norveç Sıkıcı. Kanada Ama. Evet, sıkıcı. İsveç. Yok ya. Amerikanya. Yok daha neler. Ondan sonra... E... Almanya'yı saymasınlar. Teyzem bir kere Alman birisiyle karşı karşıya oturmuş. Çıkarmış. Kadın çikolata yemiş. Bitirdikten sonra teyzem demiş ki niye vermedin demiş. İstemedin ki demiş. Ne yapayım ben şimdi orada yaşamayayım. Trende mi? Trende değil normal. Trende de ayran vermişler. Cüzdanı çalmışlar. Ben de çünkü ya, ülkemizde ayran... öyle bir hikaye biliyorum. Da, trende ayran... İstenmese de verilir diye. Evet. Ve verilse de alınmaz diye. <gülüyor> karışık. Çünkü karışık içine şırıngayla. Hazretlerimiz karışık. Şey madde, bir takım yabancı maddeler enjekte edebilirler. Ne de o kapalı ayranın en büyük özelliği hep şeyden enjekte edilmesi. Kapağını şırıngayla koyuyorlar. Açılmadan. Hiç sen açılmamış. Bir izliyorsun. önemli şeydi. hemen. O yüzden ben hep Hazır... açık ayran tercih ederim her yerde. Çok iyi. Açık ayran olabilir veya mandalina'ya da aynısını yaptıklarını ben duydum. Hadi evet, onu da ben biliyorum. Evet televizyonda. Mandal Mandalina'nın da içine zerk ediyorlar. Birileri bu dönemde bayağı bildiğimiz verirse, Evet. Bildiğimiz Adamın elinde şırıngı olduktan sonra oktan ayran veya mandalina fark etmiyor. Onun dışında kraliyet krizi devam ediyor. Ama bak şimdi. Neyse buradan anlıyoruz ki yani başka ülkelerde <gülüyor> de, de durum, durum böyle Çok parlak çok değil. karışık ya. Ne olmuş kraliyet çok krizi? Karışık. Yani Monaco e, prensi Albert'i biliyorsunuz. Tamam Hı -hı. ben kraliyetten afedersiniz. Onlar böyle şey nasıl diyeyim? Bayilik gibi. Kraliyet bayiliği gibi. Franchise dağıtıldığını düşünüyoruz kraliyet. Valla yani işte ana distribütör şey. <gülüyor> affedersiniz. Üzü dilerim. Ee, İngiltere işte diğerleri diğerleri de iyilik, ha. Güney Afrikalı eşi prenses e, Charlie'nin ikiz bebek bekliyor, bekliyorlar biliyorsunuz. Herkes Bunu. de bu kraliyet ee, ailesinin canı çok herkes bir bebeğe verdi kendine. İkiz bebekten şu anda e, gerçi bir, bir, bir iki tane daha çocuğu olması lazım Albert'in ama onların galiba taht hakkı yok Öyle galiba. Öyle Albert'in şeye sormuşlar Albert Bey kaç çocuğunuz var demiş baba diyen dört tane var demiş. Var hesabını sana soruyorum yani. Şu çok anda çok güzel bir hikayeymiş. <gülüyor> Şu anda tartışma şey ikiz çocuklardan hangisinin e, veliahtlık şeyi olacak? Onlardan ee, benim bildiğim birisini böyle hangisi? demir maskeyle kapatacaklar şeye. Nasıl ya anlamadım. Böyledir yani adet. Bu kraliyet içinde şey varsa eğer çifte prenslik falan durumları varsa birine demir maske koy. Hop zindanlara kapat. Ondan sonra birisi kurtarsın diye bekle. Vallahi şu anda bekliyorlar hangisi önce doğacak diye. Çünkü Kraliyet uzmanları şöyle demiş. İkizlerden önce doğan mı kazanır? Monarkın en büyük çocuğunun tahtın birinci varisi olacak olacağını. Onu hepimiz biliyoruz. Demiş. Monarkın kuralları açık. Yani ikizin ikizlerden birkaç dakika bile olsa önce doğanın Shotgun ee, olmuş oluyor değil mi? Aynen Otay. öyle. Kral ya da kraliçesi olma hakkını elde edileceği söylemiş. Ancak önce doğan, önce doğan bebeğin kız, ikinci bebeğin erkek olması durumunda yine tartışma devam edeceği benzer demiş. Yani nasıl kız, nasıl, nasıl uzmansın sen Niye canım? monarkı tek espirası cinsiyetçilik değil mi? Büyük de olsa, küçük de olsa erkek değil midir yani? Yok değilmiş işte. E, öyleymiş işte. Önce, önce, önce Doğan. Önce Doğan kazanır canım. Bence de çok mantıklı ya. Kral ya da kraliçe olma hakkını elde eder diyor. Bir Vallahi, görüş. Bir e, görüşte diyor ki. Şatkan diyen Önce değil, Doğan erkek, bir kız olursa. Erkek olan otomatikman alır. Küçük olan mı alacak o zaman falan. O zaman kızın hakkı olur ya, falan Ya doğum falan kilosuna baksınlar. Hiçbir şey demiyorlarsa. Çok mantıklı. Doğum kilosuna bakar. Boyuna bakar. Hangisi daha şeyse. Dipçik gibiyse. Onu alır. Bir de şey tartışması da var. İkisi çocuklarda. Birkaç dakika farkla sonra doğan daha büyük sayılıyor falan gibi bir fraksiyon da var. Tamam. Hani daha çok şeyde anne de durduğu için daha iyi besleniyor falan filan. O iki dakika çünkü orada. O kayıtlara oradan, bakarsın Bir canım, öbürü çıkıyor ya, ya somuruyor tabii orada. O iki dakikalık sürede onun doğumu esnasında... Tabii iki o, kişi iki o dakika. O şey gibi yani yemekte oturdular tam şey yaparlarken biri çağırıyorlar gelsene diye. O gidiyor o da onun diğer onun da hakkını yemiş oluyor otomatikman... O çağıran daha önce yemekte değil mi? E o da yemekte de işte kalkıp gidip doğuma gidiyor ya Kendi doğumuna ha. Onun tabağında kalan köfteyi de aldı i̇şte o, o, o da tartışma. Gibi. önce doğan değil Yine Sonra doğan da büyük, şey büyük olabilir O büyüklükle alakası yok ki onun O somurmayla ilgili En çok somuran kral olur diye ben hiç öyle bir monarşi de duymadım. duymadım Ama yani o da tabii ki öyle birinin kral olmasını tercih eder mi Monaco O da soru işareti İyi ama çalışıyor gibi bir şey desen evet. çalışma da yok yani ortada ama sağlıklı olsunlar da. Değil mi oktayım? Yani, hangisi, hangisi önce kral, olacak diye? Hangisi kraliçe? Vallahi sağlıklı. Sonuçta bak olsun. iki tane daha şeyi varmış. Çocuğu varmış. Lanta gibi evlatları var. 22 yaşında bir kızı ve 11 yaşında bir oğlu varmış. Ay var maşallah. Nerede tasır yer almıyor ya? Belki damat falandır hani oğlum diyordur. Onlar da tasır <gülüyor> canım. Tasır alamasındadır. Değillermiş. Nasıl ya? Öyle yazmış. Daha önceki ilişkilerinden olan kızı ve oğlunun tahtı ha, hakkı onlar bulunuyor. Onlar ilişkilerinden hmm. olan diyor. Boğa ilişkiler diyorsun ya yani. Ya diyor ya baba diyen dört tane var diye ha, ya, ya. Baba diyor bunu boş yere demeyelim ya baba diyen. Modern sabahlar. Bo modern sabahlar. Modern sabahlar. En hakikatli davulcu çıktı gene bütün müzisyenler gitti davulcu son dakikaya kadar kadın yanındaydı. Ne kadar güzel ya. Kimin yanındaydı? Ella Henderson. Ella Henderson. Ella ben buradayım Ella diye bağırdı. Burası, Ella'm ablum. diye bağırdı. Davulcu öyledir ama ya. Davulcu. E Ella'nın davulcusu. davulcusu. Zaten Ella'ya da sen bir albüm yapsana fikrini veren o davulcu. davulcudur. Diğer müzisyenlerin hepsi ekstraya gitmiş. Ama davulcu beraber mi bot botbaldık Ella'm diye geze geze böyle şey yapmış arkasında <gülüyor> çalmış. Helal olsun. <gülüyor> Neyse, ay çok güzel oturduğu yerde servet kazanıyor. Ne kadar güzel, hakikaten insanda güzel duygular uyandırıyor. Ay ben Yok. de o, ben de haber verecektim, ay Nobel ödülü verecektim. Yok o oturduğu yerden olur mu canım? Olmaz Nobel işte, ödülü... ben de onu şaşırdım. Ben de yani. Valla Adel ee, 4 yıldır hiç yeni albüm çıkarmamasına rağmen günde 290 bin lira kazanıyor. Allah bereket versin taş da kolumuz mu yoruldu demiş. Ne yapıyormuş şeyden mi? Tehriften mi yoksa? Valla nereden geliyor bilmiyorum. Ya gayri meşgulleri var Büyük anladığımız kadarıyla. Buradan da olabilir şarkı ve Adel'in. İki Şark... albüm mü var Adel'in? Adel iki tane haftası var. 19 20 değil mi? benim bildiğim. Siz de çocuğum gibi demiş. 21 galiba var. 19 bir. 21. Ha, tek sayı gidiyor. Ne bileyim evet. öyle deyince Hiç 19 şey 20. Şimdi 23'ü atladı. Demiş mecbur <gülüyor> 23, 25. 23'ü 25'e atladı. Ee, Adel Adel'di ama çok şey çok yani <gülüyor> hakikaten acıların kadını gibi geliyor bana Adel ya. Artık duygusal yani biraz biraz demiyorum ne yani. zaten. Ne biraz. kadar ya bu hasat şey hasat diyorum ya. Neye bırakılır? E, çok yoruldu Nadas. abi. Ha. Tarla Nadas'a bırakıyordu. Adeli de 4 sene Nadas. Hadi çocuk doğurdu. Artık 4 yaşına geldi. Ee, en azından e, 3 yaşına geldi. Kreşe falan verilebilecek şeyde. Ben yaşta. biraz Adeli yani o aşk acısıyla o, o şarkıları okuduğunu e, hissediyorum. Yani biraz e, nasıl diyeyim ülkemizden... Kayahan önce, ülke gibi olursak Demet Akalın gibi geliyor. Demet Akalın'ın önceki zamanları. Kayahan, Kayahan. Yok yok Demet Akalın şimdi doğru dedi. Kayaan. Demet Akal'ın severler kızmasın Adel'e mi benzedi ya da Adel severler kızmasın Aa, Demet Akal'a mı benzedi Ama Kaya'ın severler kızabilirler <gülüyor> Onlar diledikleri ben gibi Ben Kaya'ın deseydin kimseyi kızdırmamış olacaktık Herkes evet Kaya'ın diyecekti Tamam BG, Kayaan Kayaan, Kayaan, be Kaya'ın da Adel çok güzel bir şey olabilir Düet yapabilirler, yapabilirler. Ee, Kaya'ın'ın şarkılarını Nili... söyleyecekler biliyorsunuz değil mi? Tabi Nilüfer'den sonra geliyor. Kimi? Kim? Yemin Kayağı etti mi var. Tarkan söylüyormuş mesela Yemin etti mi Tarkan başka Nilüfer var mı? Ben en çok Nilüfer şeyi merak var, ediyorum Nilüfer de var galiba Var mı? Şey. Çünkü yani Nilüfersiz bir Kayaan albümü ben düşünmekte Benim en sevdiğim şey aslında onu şeye söyleseler Ne derler? 1-2-3-4 Saçlar Şampiyon diye şarkısı var ya He. O sağlıklı saçları oynayan adam var ya Uzun saçta. Ama canım onu gördüm onu da o kadar sağlıklı saçıka bayağı alnı açılmış. Hadi ya. Reklam alacak alan açılmış yani öyle söyleyeyim. O zaman şey olsun ya bari Harun olacak söylersen onun da saçları sağlıklıydı. Yok be çıktım. o da bir yıllarca o şeymiş ince telli kıvırcık o da. O da döküldü. O da yani. O yani da Türk sağlıklı saçlarıyla götürecek kalmadı birisi abi. kalmadı ya. Kalmadı sağlıklı saçlar. Coşkun Demir'in tekrar dönme zamanı geldi yani. Herhalde. Madem keller yok. çıkıyor diye. Coşkun Demir'de kan ve gül, gül ve tiken. O değil o. Coşkun İyi Demir köyünde şenlik var köyünde. Köyümde şenlik var köyünde. Yüksek, yüksek yüksek belkot. Değil mi? Ama öyle öyle giyer, değil mi Coşkun yüksek abi? Yüksek belkot. başka kot yok tamam. Evet, başka yok Ama şimdi giymemesinin açıklaması yok. <gülüyor> Hala giyiyor olmasın. Bir eski yüz alalım lütfen. Buyurun Fey Bey, Vallahi 54 milyon sterlin kazanmış son 22 aylık süreçte. İyiyim. Direkt o bankaya ondan... mı yatırmış abi? Yoksa hesabı yatıyor demiş her ay ayın 15'inde demiş yatıyor demiş. 54 milyon sterlin de bir seferde gelmiyor. E, pay dar, yani yavaş yavaş bölük bölüçük geldiği için telif. Efendim iTunes'dan şarkınızı indirdiler. Buyurun 3 pound. Öğleden sonra bir adam geliyor 15 pound CD'den e, yani o para da işte kavanozda duruyor. E, e tabi. E, ekmek aldım işte bagel aldım. Ve İngilizler aldım ne ne aldım. Çay Şişen aldım. Çay aldım. Elma suyu. Ondan sonra Elma çayı Fasulya Fasulya Nereye gitti bu 54 milyon dolar Şey Ekmek, falan star, Yok Yedik iyi yedik Toptan gelse yani. aslında Adel de onun bir kısmını şey yapardı e, Gayrı meşgul Ben ama muslak adal, masrafından kızıp Şey aldım Adel de iyi yer Bir oturuşta <gülüyor> Güzel diyor evet 34 tane fişen çipsi yedi Doymuyorum abi demiş Ekmeksiz yiyorum demiş ama Yanında bir kilo patates yemiş he. Ekmeksiz yiyorsun da patates de yeme bari Tamam abi Patatesiz yedi ki adı üstünde Fish and chips çips kısmını yemesin Heh, yani. O, zaman, o zaman balıkçıya gitsin yani. Burada bir iki isim vereceğim ama veremiyorum şu anda. Gitsin orada balığını yesin. Hep bir ilan balığı, ilan balığı. Gerçek hep ilan balığını yapmıyorlar değil mi artık? Bilmem ki var o konuya. Hemen sen girdiğim Yani fişen çipsle kullanılan balık ilan balığı diyebiliyoruz ya İlk çıkışı. Ama. E canım orada. İlk çıkışında mı? İlk çıkışını ben nehirden yağlayıp. Ya, öyle mi? Onu, tabii, tabii canım şey olduğu için. Ne derler ona. Bol bilir. ve taze mi? Bol ve taze değil ya. Açlıktan, açlıktan hep. Yani e, Thames Nehri değil mi? Orada evet. Yani. E i̇şte orada işte o İkici Dünya Savaşı sırasında mı? Onun öncesi o zaman mı çıkmış o? O zaman çıkma Fişen Çipiş. Ellerinde de patates varmış. Patates var. E bunu da yiyelim o zaman. Pat bunu da, da yiyelim. yiyelim. Katı İlan balığı da çok çikin bir balık olduğu için. E böyle işte onu öyle şeye bulayıp kızartıyorlar. Bir de onun üstüne işte o sirke mirke falan filan hikayesi ha. de oradan. Bari böyle gitsin bur diye. Nehrin pisliğini öldürmek için bol bol sirke. Bolgor, bol bas sirkeyi bas sirkeyi. Ekmek arası patates de öyle çıkmış. Tam hatırlamıyorum. Galiba bir erbeğendi. fakir Alman turist çıkarmış Bodrum'da. <gülüyor> Çok güzel oluyor böyle demiş. Ama bir şey söyleyeceğim. E Aynı değil mi onlar? Yok. En son çek... ne zaman ekmek arası patates kızartması yedin? Ben hiç yemedim. Ben çok oldu ya. Evde yapılmış şöyle güzel patates kızartması. Evde bir de... E tamam canım özür Sonsuz Evdeki sonsuz imkanlar arasında patatesi mi koymuştunuz ekmeğin arasına? Ya Reçel koyu, hiç ya. şey koyamıyor O hani. evinde bir karısı patates kızartmışım yedi. Hayır yemedim öyle Sizi ev kadar açıyorsun, Hayır dondurulmuş patates olmasın diye diyorum. Evde soyacaksın, güzelce soyacaksın patatesleri. <gülüyor> şöyle tıkır tıkır parmak kalınlığında keseceksin kızdırılmış ya. Çaz Çast... tamam. diye atacaksın. Al yoğurdunu otur bir kenarda ye. Niye illa ekmeğin içi şey... Tabak mı yok? Ya tabak vardı, ekmekle beraber yemenin o, haz, o şeyi hiç yaşamadınız. istemiyor mu canınız ya? Ben, ben en son, son şeyde yedim. Patates kızartmasının yağına tavadayken Oktay'ın ekmek bandını görmüştüm. O da 1500 yıl önceydi ama evet. ben... O da çok eski ama o güzel... Senin o dönemlerinden yani. sonra ben ee, fizik bölümünün kantininde yedim. Orada ekmek arası ah, patates. Ah evet kantinlerde vardı doğru. Kantinlerde ekme patates. Sen şu anda biraz aç mısın Fahir? Galiba ya. Yani onu cımbızla çektin çünkü fizik Vallahi. kantini falan diye. Yani isterseniz bugün bir çılgınlık yapalım yayından sonra gidelim bir kantinde ekmek arası patatesleri yiyelim. Eee vallahi ne diye yalan söyleyeyim. Duble duble yiyelim. Duble koy patatesi diye. Ekmeğin ee, içine çıkar bol patates. Şimdi bu hafta Nobel haftası. Ee, yine kimya ödülü belli oldu. Kime gittiği daha doğrusu kimlere gittiği. Kime gitmiş Oktay? Ee, Alman uzman Stefan Hell. İşte ne kadar güzel. Amerikalı uzmanlar Eric Betzig ve William Morner. Hep gene 3'e bölmüşler 50, 50, ya. 50, gene 3'e bölmüşler. kişi Neyle almışlar peki? Kimya Nobel'ini neyle e, layık görülmüşler? Yapılandırılmış aydınlatma mikroskobi teknolojisini geliştirmişler. Ve hep aydınlatma üstüne galiba ya. Öbür fizikçiler, fizikçiler de ledçileri de... almamış mıydı? Led. Evet onlar da ledle almışlardı ama bunlar mikroskop. Bunlar da mikroskop. Hmm. Bilim adamları mikroskopla almışlar. Valla bence Nobel biraz şey gibi yani. Tavsiye sallanmaya biraz başlatır. sallanmaya başladı Aynısını Proje hissediyorum ben de Yani biraz sallıyorlar gibi geldi Saldı. 880 bin avro değerindeki ödül e, Paylaşılacak o... efendim diye açıklama gelmiş Nasıl Speç paylaşılacak? Kraliyet. Kimyanın az mı sana? ya? 800 yüksek, yok, o da Aynı işte 2.5 milyona falan geliyor 1 milyon değil miydi ya? Yoksa Türk parası olarak mı Milyonlar vardı? E, 2.5 milyon 880. Yoksa 880. falan olmuyormuş Edebiyatı mı biraz daha yüksek tutuyorlar? Ondan sonra... Edebiyatınki değişik mi? Yok. Aynıdır ya. Hepsi aynıdır. Yine iyi paradı olurdu. tabii de. Yani böyle bir daha şey olurdu. Vermesi daha güzel olurdu. 880 yerine. O da 3 adlı. Barış, Barış şey farklı olabilir. Nobel Barış ödülünün şeyi biraz farklı olabilir. Hem Barış'a katkım oldu. Hem paramı alıyorum demiş. O Kim olacak belli be, değil daha 5-10 bin euro kadar oynuyor Barış Yok, ödülü. Ya, çok şey var. Çok isim dönüyor. <gülüyor> çok o... Ne, ne gazetesiydi o? Tabloid. Değli meyli. Fıs fıs fıs. Fısır. Yani fışırtı. Fışırtı. Gazetesi. Fışırtı, gazetesi. fışırtı. gazetesi. Fışırtı gazetesi. Fışırtı gazetesinde çok isim var. Bakalım bu yükleyelim görelim. Takipçisi olacağız sevgili Nical. Biraz Gogol Bordello ile bir neşemizi bulalım da öyle devam edelim son saatimize bari. bayağı neşe bulduk. Gogol efendi <gülüyor> bulamadık. Start wearing purple wearing purple. <gülüyor> Modern Sabahlar. Modern sabahlar. Sizi bilmiyorum ben çok sevdim bu şarkıyı. Ben biraz biraz genççi şey ama güzel şarkıymış. Sen Şarkı biraz sevmedin genç 16. Sen sevmedin mi farkı? 16 Plus. <gülüyor> <gülüyor> ben çok sevdim ya. Ay... Sen de mi çok sevdin? Hayır sevmedim ya. Ben böyle parçalardan ne anlıyorlar bu şarkılardan? Ne, ne? öyle teni iki gibi. Hala da öyle geldi Fahir. Vallahi sanki kızın bulunu, kolunu bükmüşler, onu da bağırtırıyorlar gibi. Yani, Rüyalarınızı hatırlar mısınız? Rüyalarımızı hatırlasa rüyalarım... bugün başka bir noktada olurduk. O kadar Bey. yavan ki. Aa ben yayında rüya anlatıyor muyuz yoksa yalan mı? Yok serbest bu hafta böyle bir hafta olduğu için e rahat yani. O şey vebal Ben rüyamda Fahir'in kuzeni bizim dükkana gelmiş. Ama hiç görmediğimiz bir adam. Ama Fahir'in kuzeni. Fahir'in kuzeni olduğunu biliyoruz değil mi? Ha. Genç bir çocuk, tamam. üniversite öğrencisi gibi falan. Ya ben Fahir abiyle konuştum da bana biraz para verebilir misiniz diye. Ondan sonra kasadan para, ona para vermiştim. Fahir'i derttik. Benim öyle kuzenim yok diyordu. <gülüyor> Doğru çünkü vallahi Öyle mesela biri... Ikimizin bu kadar biri... net bir rüyaydı yani. At... Hiçbir şey fantasia... Bir pencereden uçup gitmedi, şey yapmadı. Bir yani. Resmen kabus yalnız bu. Yani bu senin gördüğün Ege. Yalnız bir şey diyeceğim böyle birimizin kuzeni birimizin arkadaşı falan diye gelse verir misin kasadan para? Veririm tamam. Bize ulaşamadın ama mesela bize Hiç ulaşmaya çalıştın. tereddütsüz. Bu da buradan bütün herkese <gülüyor> Ankara'ya, <gülüyor> <açıkça gülüyor> dünyaya <gülüyor> duyuruyoruz efendim. Ne kadara kadar verirsin? Yani kadar seni niye görmedik bugün ya ne kadara ihtiyacım var diye verir. Yani ne kadara kadar? Dünyamda kadar 100 lira verdi. <gülüyor> bayağı Kim i̇yi gene baya iyi. Kim kime veriyor bugün 100 lira? Yazdığını görüyor musun kasa defterine? Aha. Ne diye yazıyorsun? Ne yazıyorsun, yazıyorsun? abi? Fahir Kuzen Cımbız. Ha. senin Fahir'in ismini yazıyorsun yani. Tabii canım. Bana niye affedersin parayı? Bir dakika öyle bir durumda kime girer? E, veren veren inisiyatif aldığı için ona. Zaten <gülüyor> rüyada bunlar tartışılırken ter içinde <gülüyor> uyanmışım. <gülüyor> <gülüyor> Sen Fahir uçmalı mıçmalı rüya gördün mü? Valla uçmalı mıçmalı. Ya bu ara hiç hatırlamıyorum ya. Hiç hatırlamıyorum yani. Öyle bir fantastik bir şey olsun. Bir şey. Hiç. Sıfır. Ben sana söyleyeyim sıfır. Hatırlanmaya değer rüya görmüyorsun. Demek ki kaydeder. Aynen, aynen. Son dönemde benim... E, Eş, dost, arkadaş, çevre falan hep rüya anlatıyorlar ya. Çok yoğun bir galiba insanların rüya gördüğü bir dönemden geçiyoruz. Dolunay etkisi işte. Ben de hadi bakalım diye yatıyorum ama cık, yok. Rüyalanma denir. Kalkıyorum hiçbir şey Talklar yok bende. tabiriyle rüyalanma denir. Denmez. <gülüyor> <gülüyor> Niye denmesin canım? Rüya gördüğün zaman sıklıkla rüya görünce ben bir nasıl ee, işte duş alayım dersin ya da nasıl... Ee, bir şey daha söyle mesela ne yapayım? Der. Hangi dilde? <gülüyor> Türkçemizde. Duş alayım. <gülüyor> mesela ben duş alayım dersin rüyalandım dersin ya da mesela oraya gittim dersin. Rüya görmeye rüyalanmak denir. Çok teşekkür ederiz rüya konusunu getirdiğiniz. <gülüyor> e sen de bari rüyanı söyleyeydin. Yok işte bende böyle bir eziyim ya kaç haftadır. Sürekli bir rüya görüyorsun bir şey yapılıyor. Benim gibi rüyalar görüyorsundur. O işte en sıkıcı şey. Bazısının onun gerçek bile hani hani rüya ile gerçeği karıştırma. Ben büyük ihtimalle karıştırıyorum. Çünkü rüya bakacağım, şey yani. hesapları kontrol edeceğim. Merdiveni bana... Mercim'e kaldım diye rüya görüyorum. Yani bu gerçek hayatta bile sıkıcı olan şey. Bir de yatarken görüyorum o Millet uçuyor, şey yapıyor, gemiler bilmem ne. Günlük yani. hayattan gemiler rüyalar evet. Ne kadar... çok güzel abi. Lan mercimek, mercimek de rüya olur mu ya Aa, o mercimek zaman? mercimek berekettir. Ya öyle bakarsan. <gülüyor> Nereden <gülüyor> alıyorsun peki? Evinin altındaki marketten mi Aha. alıyorsun yoksa? Ay, eski nesin? evin yoksa? öbüründen alıyorum. Yeni evin yakınındakinden alıyorum. Mesela en son rüyamda oradan almıştım. Ha, o zaman bayağı da şey yani bir de böyle bir, hiç bilmediğim bir marketten alıyorsun yani. Gene olay var ama yani mercimek, olduk, e, mercimek vardı evde falan gibi böyle bir şeyi oluyor. Oh, daha de, da sıkıcı boyuta getirip twist oluyor yani yoksa sadece mercimek koy değil. Yani. Adam ne kadar hakikaten rüya görüyorsa öyle. yani onu olay diye anlattı bize fark etti <gülüyor> mi? Evde mercimek vardı neden aldım falan diye. Bazen böyle. sırf bu rüyaları görmeyeyim diye uyumuyorum. <gülüyor> bir hocam şey mercimek neyin sembolü olabilir ya mercim mercimek mercimek sevginin <gülüyor> sembolü mü yani huzur mu acaba çünkü yeşil mi kırmızı aldığında mı kırmızı. evde de varmış ya kırmızı. Evde huzur var ben gidiyorum. huzuru gid dışarıda arıyorum acaba bana mı gidiyorum acaba öyle bir şeyler mi haftada iki 3 gidiyorsun valla <gülüyor> gidiyor olabilir misin acaba ben de Doğru. şöyle olabilir rüyayı iyi yorumlamak diye bir sanat var ee, Japonya'da e, insansı robotların çarpışması devam ediyor çarpışması derken aslında onları tasarlayan bilim insanlarının çarpışması. Aha işte dün neyden bahsetmiştik? Ayiko'ydu. Ayiko'dan Bayan Ayiko. Bugün e, rap... kişiliğini kullanan robot Ayiko. Bugün repli S1 robotun daha doğrusu insansı robotun adı. Repli. Repli. <gülüyor> <gülüyor> repli mi dönemi Oktay? Bir bakar mısın biraz daha? <gülüyor> <gülüyor> Onu don ediyorsun. Japon profesör Hiroshi Ishiguro'nun geliştirdiği insan robot. Ya bir şey söyleyeceğim. iki günde iki, vallahi Japon'a Japon boğdum bizi. Hayatımda ki ama Oktaysın yani. Ben bir de animeye sarmışım. Bundan sonra çok dinleyeceksiniz. Bir Diziye sardım, sardım ki her gün e, gelip anlatacağım. İsviye versene dizini. That Note. That Note. Gerçi kaç senelik diziymiş. Ben yine çok sonradan şey yaptım. Animeden da. bir sonraki aşama hentai biliyorsun. Ben ondan korkarım. Oktay Demirci nereye gidiyorsun? Hentai'ye gider. <gülüyor> Hentai'ye gider diye kafamı ok yaptıracağım. <gülüyor> Valla bu insan robot öyle lalette aynı. Fuarda falan ziyaretçileri karşılayan bir robot değil. Dün bahsettiğimiz gibi. Bu bayağı tiyatro eserinde rol almış. Artiz robot mu? Artiz robot. Ee, Japon yönetmen Orize Hirata... Oktay vallaha vuracağım bir daha bir tane daha bir Japon adı söylersen vallaha kalkacağım geleceğim stüdyona Hiçbir şey bu benim Japon kafamdan mu? saniyesinde uçuyor Bunun babası şey söylediği olur. anda böyle bir bir tını bir şey bir kulağımdan giriyor diğerinden çıkıyor Japonlar ve... da resmen yani kendimi şey hissettim ya E yok Orize deyince bir şey gelmiyor aklına da ondan Gerçi Orize, orize San demen lazım Dar yani o be. mesela, mesela cenk diyorum. deyince bir şey gelir ya aklına? Cenk, cenk deyince ne geliyor mesela senin aklına? Biz komşumuz İzmir'deki Bak işte biri biri geliyor. Senin mesela Fahir? Mesela gel bir cenk edelim. Ben o da eski bir adam. <gülüyor> Canım sıkıyorum. Mesela başka isim son. <gülüyor> Sorayım Mesela yine Tekeciler'den gidelim. Mert deyince ne geliyor aklına Fahir? Kuzenim. Ege, kıym. <gülüyor> Mert diye birisi gelirse 100 lirasını hazırlayın. Maksim daha söylüyorum yani benim kuzen dükkana hmm. gelebilir. Senin, yani benim hakkında he... bir şey gelmiyor hadi Yo, fal ya. Geliyor. Marta Eğer... cenkte çok mert. Hayır, şey dövüştü. döüştüm. O hayır, hayır, cenk de çok mertçe dövüştü değil. Benim öyle bir kuzenim yoktur. Varsa da e, mert değildir. Bak burada hem metafor var. Na after anlamında kullandım. <gülüyor> Teşekkür ederim. <gülüyor> 4 5 basamak birden atladık şeyde. Bundan isterseniz dönelim tekrar. Japon isimlerini söylemen de bizde aynı etkiyi yaratıyor yok da. Şimdi anladım. Bu verdiğim örneklerle ne demek Şimdi... istediğimi daha iyi anladım. ya lütfen ya birbirimize şey yapacağız, sahip çıkacağız. Sen Japon yönetmenin, e, Franz Kafka'nın ünlü kısa romanı hangisi olabilir? Hangisi ne? Şey mi? <gülüyor> ne olabilir? Böcek mi? Böcek. E, ...bücüğü, e, insansı robota uyarlayarak tiyatro sahnesine koymuş. Bir gün kendini böcük robotu olarak mı? Şimdi robot olarak yattım, böcük yok, robotu olarak kalkmıyor. Böcük kalktım. robot olarak değil, insan olarak yatıyor, robot olarak kalkıyor. Bence hmm. çok mantıklı. Onda şey yok ya. Nasıl yok? Tiksinç bir taraf yok ki. Neydi canım? Millet robotu şey yapar, sever. Ben robotun mesela bir mahalleye robot gelmiş, bütün çocuklar etrafında toplulur, kahve oturturlar, küfür öğretirler... Ama hamam böceği öyle mi? Ama bu adam da sanki şeyde oturuyoruz. Nerede oturuyordunuz siz? Bizde mahallede şeyi var ya. Sizin mahallede, <ne>? mahallede <gülüyor> kahve mi? var mı? Var. Bizim mahallede sokakta kahve var çok hoşuma gidiyor benim. Evet sen niye gitmiyorsun ona? Bilmiyorum. Seni Seni orada orada sana bir de sormuyorlar mı böyle? Yokuş, yokuşun dibinde ya. Dönüşü zor olurdu herhalde. Ee, Seni orada çok severler Oktay. Hadi ya. Çalbağın ısmarlarlar. Bir de çok güzel masaları falan öne atıyorlar. Yani bu tipinle gitsen sevdirirsin. Sonra her tiple gidebilirsin. Böyle sevdirirsin dedi sakalını sevdirirsin. Orada gelirler hay maşallah hay maşallah diye Geldi bizim falan değil ilk önce bir takılırlar falan filan sende Ama onlar baya bir mesai harcıyor ya ben öyle 5 dakikalığında oturup Sen dakikalığında hiç kağıt oturup, oyunu falan şey bilmiyorsun değil mi? Yani çok az bilirim Ne kadar? de sıkılıyorum ben Biraz. kağıt oyunundan Neyi seviyorsun yani kağıt oyunu dediğinde Ben ortaya de. hiç kağıt oynadığını Pasiyen saç orada Ben şey, çünkü de ondan abi Senin orada ilk söyleyeceğin şey gideceksin masaya oturacaksın Bir iç var mı diye gireyim ben Harika <gülüyor> <Abi>, çok... <gülüyor> Hiç, hiç anlamadım. Böyle <gülüyor> girecek günler. Hayırlı Hayır işler. Çay şey içeceğim. Çayınız vardır herhalde. İyi mi? Güzel mi? Bir de bir iş getirirsiniz mi? Sizde bir, bir, bir istiyorum. Bir bir bir, iç, bir de yap yapboz Yap boz mu? Yaz bos. <gülüyor> <gülüyor> Abi gidiyorum kahve mi? mı yapıyorum? İki parça koyuyorum. Hayır ben gidince yap bos ya. O da güzelmiş. Bir bir iç takımı istiyoruz. Bir iş işte yap boz istiyoruz. <gülüyor> Kimle beraber? Ben. Gelecek arkadaşlar. <gülüyor> bir takımı ne Oktay ya? İşte. <gülüyor> ha yapmosa inandın yani Fahim. Yani bir takımını daha kafamda oturtamadım o yüzden. <gülüyor> bir iş takımı işte 2-3 kişi, iki, üç, ve üç kişi daha ya. buldu yani. <gülüyor> Benim <üç> yanıma. <gülüyor> Şeyle git. Ne derler? Al portatif bilgisayarını. Ondan sonra orada okey oyna. Ha i̇şte bizim de arkadaşımız okay yok. Ya. Arka, Birisi ben... yanına alır sonra. <gülüyor> yani. Önce gitsin pasiyens açsın bence. Bana bir genişçe bir masa, bir pasiyen saçacağım ders. Sen dersin ki ben bir pasiyen saçacağım. Güzel bir pasiyen saçayım. İstemez misin pasiyen saçmak? Olur. Becerebilir miyim bilmiyorum ki. Ya işte Solitaire'in de işi. Burada özel bir evet. oyun markasını verdim de. Bi Bilgisayarla mı? Bilgisayar. Gideceğim. Yok tıklamasın. Skambi ile Bildin ya normal düzden. Tamam açarız ya. Hala Solitaire oynayanlar var mı? Var. Bir de şey oynayan var merak ediyorum. Mine var. Yani o da var. Türkçemize Minecraft, Minecraft başka bir şey değil mi? Yok Tabii. yok şeydi bu. Neydi onların mine, patlatıyorsun mine, Minecraft, mine, mine, Minecraft. Ben onları hiç Minecraft. oynamadım. O hiç çünkü. Onlar Onlar galiba zaten. şeyde ya. Devlet dairelerinde falan onu takip edebiliyorlar. merak ediyorsan onlar yani. onları Facebook bitirdi <gülüyor> o oyunları hepsini. Şükür. Buna da şükür gel. Bülent ablanın oyunu neydi? Ben ondan istiyorum. Ne bloğuydu neydi? Japonca taşlar olan bir oyun Aa, var. o çok güzeldi o. Neydi o ya? İki iki taşları, taşları topluyordu. domino taşları falan domino taşları üst üste de onları oradan öyle öyle. İşte bak ben mesela o tip onu... ondan getirsen. Bana Japon dominosu getirsen dedi. Bir çay bir de Japon domino. Portatif, portatif bilgisayarla gideyim ama değil en iyisi mi? sen portatif bilgisayarına git o zaman. Wi-Fi şifrenizi isteyin. Wi-Fi derken de. Ondan sonra öyle ben hakikaten bir hayalim de gideyim onu çok ayarlı. iyi şey yaptınız ya ayarlı. oğlum. Ayarlı. Ee, Artist Robot ne oldu? Artist Robot e, bir kadın oyuncuyla oynamış. İsmini vermek istemiyorum. Ve bir ilişki yaşamış. E, ondan Gerçekten sonra... öpüşmüşler mi yoksa yani sanat için falan filan? Bir maskeyle oynamak gibi demiş kadın. Iron. Adam Iron Hanım. Robot ne demiş? Robot, robot, sen öyle böyle, zannet demiş. Böyle bakıyor robot. Keyifli bir şey oldu demiş. Pis bir sırıtıyor. Ay. Ama çok beğenilmiş. 10 numara, 10 on numara, 10 on numara diye... Ayakta şeyler, alkışlamışlar. Millet alkışlamaktan elleri patladı. ne patlamıyor. anlar alkıştan? Nasıl ne anlar ya? Şarj mı oluyor alkıştan? Hayır oradan haz duygusu veriliyor bir bedene. İnsansı robot abi sen bunu robot gibi düşünme. Ev gibi düşünme. Bu insansı robot. Daha Senin neler göreceğiz Oktay. En az yarısını hissediyor öyle düşün. Yarısını %30'unu hissediyordur yani, değil mi? Yarısı belki de %30'unu Belki %30 de daha fazlası. Söylüyordu. Sevgili dinleyiciler belki de daha fazlası. Bodansabaklar Bodansabaklar Bodansabaklar Radyo 2 burası 9.49 saatimiz Modern sabahlarına son dakikaları sevgili sanatseverler perşembe sabahında macerada maceraya koşmaya devam ediyoruz şey Oktay Dilemeci Barış şey, şey Parmak Kaldırış ben demiş şey. ki ben öncüma kaldırdığını herhalde herkes bütün Ankara gibi sen de fark ettin Sevgili dinleyiciler ee, hakikaten Parmaklar çalışıyor. Şimdi çok kritik bir Sınırsız. karar vereceksin. Haftamızda ilk defa bütün parmaklar hava bütün parmakları havada görmek istiyorum diye ben size bağırmıştım. Hatırlıyorsunuz. <gülüyor> evet, hatırlıyorum ben. Bir şey geçen haftalarda bağırmıştım. Size ağlığını, sızladınız. Annelerinize de söylemişsiniz bazılarınız ama ama kime söz vereceğini çok evet, önemli abi, yani. Kim söz ki... vereceğini kendin düşün. Vicdanın. Hayır, senin parmağını sırf Oktay kaldırdı diye kaldırdığını bildiğim için. Çünkü aynı, şeşit, dikkat etsin, aynı A çeşit dikkat ettiğin aynı çeşit kaldır parmaklarını. Hayır, ben her şey yapmak istemedim. Söz almak için eğer bu yapılması gerekiyorsa başına başını çıkar deseydi ben de üstün başımı çıkarırdım. Hayır, oktay parmak kaldırınca sen de demek burada parmak kaldırılıyor diye parmak atma. Yani buranın adeti böyle diye ben şey yaptım. Yani ben mesela O da doğru adam yeni çünkü. Yani, yani <gülüyor> bence misafirimize <gülüyor> öncelikli şey bir bir hava var ben de. Yani yanlış olabilir. Tabii ki o zaman açık açık canlı yayında özür dilerim yani. Bu Oktay bir şey söyleyecek galiba. Bu ben you. de parmağımı kaldırayım. Bak failen yapıyorum. Bana söz ben nasıl olsa söyleyecek bir şey bulurum gibi. Ben her türlü bulurum <gülüyor> yani onda bir sıkıntı yok da <gülüyor> hiç öyle değil hiç öyle değil ya yani. o parmak kaldırınca ben de parmak kaldırmış sayıldım yani burada böyle adet var demek ki böyle söz isteniyor diye iç sesim bana kere... dedi ki sen de geri kalma sen de parmağını kaldır. Benim de söyleyeceklerim var herkes Ben kime kaldıracağım parmağı? Sen de kendi kendine kaldır. Bir de... Sonuçta burada demokrasi var mı? Benim anladığım kadarıyla parmak kaldırmadan da uzun uzun... Konuşulabiliyordu zaten Konuşulabiliyor. ben programda. onu anlamadım ben, niye ben de... parmak kaldırdığını. Ben de onu yeni öğrendim. Valla şey bir de yumurta kokusu ekle döndürdünüz ilkokula ha. Soba kururuz kurarız çıkıyor şeye. Oktay evet Oktay o zaman okun. söz sende. Söz sende. Madem ilk Madem kadar kaldırdın, parmak söz, söz sende ne Hadi diyeceksin bakalım. çok merak ediyorum. Ben çok özür dilerim ben dinleyicilerimiz için parmak kaldırmıştım. Neden çünkü Twitter'dan bize ulaşan e, oyun, oyun isimleri var dinleyicilerimiz söylemiş. Taujong ee, muymuş? Ney miymiş? Taujong. Valla onun gibi bir şey doğru diyorsun. Mah ne oyunu ya? Mahjong mu Mahjong mu nasıl okunuyor bilmiyorum. Ha bu Japon oyunu. Duygu Japon söylemiş oyunu evet Ege'nin dediği oyun Mahjong ya da Mahjong mu? Neyse artık nasıl, nasıl, işte, nasıl, işte bu. işte yöresel e, değişiyor. Herhalde be. büyük ihtimalle onu sadece insanlar şeyini biliyor. Shortcut'unu biliyorlar. Oyunu aç deyince açılıyor yoksa el Mahjong atak. Atak mı? Atak Erdem Bey'de Minesweeper ve Shanghai Signs. Signs. Excuse me. Thank you please. Thank you. Modern's onlar demiş. Bunlar hep hala olan hala oyunlar, hala oyunlar mı bilmiyorum ama hı. bilgisayarda bir şey olmadığı zaman açıp bir şey derken hakikaten hiçbir şey olmadığı zaman bir bilgisayarda bunlar var yani. Ya yani bu şey şey setleri vardır ya yaşam setleri böyle kurtarılan böyle şeye kit. koyarlar kit ha yaşam kitleri set dediğin kit kit mi set mi? Yaptı. Onu ben kit taklidi hiç... yaptım. Fahir hiç anlamadan bir <gülüyor> rüzgar sesi yaptı. Hayır canım. <gülüyor> yaptı. Kayıtları geçsin diye tekrar ettim. Çünkü arada ben... kaynar başka Benimki bir şey Benimki aynıydı. Seninki rüzgar gibiydi. Hiç abi. Versin. Ben ikisini de anladım. İkisini aynı yere mi kaydettin? Var Yoksa birisinin taklit, birisinin yanlış ses olarak mı? Ee, taklitler asıllarını yaşatır Ege Bey. Şimdi... <gülüyor> <gülüyor> Madem öyle teşekkür ediyoruz. O yaşam kiti gibi vallahi bilgisayarda darlandın. Tak aç içinde Minesweeper mı oynarsın, Solitaire mi oynarsın, Mahjong mu oynarsın, Mahjong mu oynarsın? Mahjong. Natsukao mu? Daha neler neler. Benim vallahi vakit öldürmek için yaptığım şey üstelik de bir iş yaptığımı zannediyorum. Bilgisayar temizlemek. Pisliğini mi? Yani, yani şey işte mi? Shiftlikle mi yoksa bezle mi? Shift ama Bak, bu dosyaların aynısından 2 tane varmış. Yani. <gülüyor> Bak fotoğraflar gene çok saçma olmuş bunları bir şey yapayım. İç dış bir, bir de yapayım. var bilgisayarda o da çok zevkli. Ne o? Önce mesela dışını tozla tozunu alıyorsun Hı -hı. bezle güzelce sonra senin yaptığın şey yapıyorsun içini. O öyle aslında güzel içini, değil ya. Önce içini temizle çünkü önce iç güzelliği sonra dış Tabii güzelliği. Tabii ben ona bakarım Sen ne yapıyorsun iç güzelliğinde bir ayrıntı veriyorsun? İç güzelliği mesela iTunes düzenleme. İşsiz adamın en büyük mesaisi. Şimdi bunların hiçbirinin kategorisi düzgün değil yani onları bir şey yapayım falan mesela. En penalas gibi yani diyorsun. <gülüyor> Çok güzel yaparım ben o işleri. Ficirim verin bilgisayarınızı ki. adam edeyim. Vallahi. Benim yani, Oscar bilgisimde işi alacaklar ince işçi olarım. E, şey yapalım bir tane bir bilgisayar var ya onu vereyim ben sana onu bir onu bir şeye bakarak ol ona. Tamam temiz. Ona değil. bir bakarak ol. Ama yani hiç böyle programlardan falan anlamıyorum. Sadece mesela <gülüyor> fotoğraflara bakarım çirkin çıkanları bulanık çıkanları <gülüyor> silerim. <gülüyor> Şarkıların isimlerini düzeltirim. Bilgisayar temizliğinde de evdeki gibi misine gezen. <gülüyor> yani mesela bir şey lazım olur deyip silmediğin şey oluyor mu mesela hani evde kavanoz odan var ya senin. Atmadığın ki. gibi. Gibi Var mı öyle şeyler? Vardı internete kadar. Şimdi Dropbox. İnternete bak. kadar dediğin ne? İnternete kadar yani bazı şeyler artık çok kolay bulabileceğimi bilince rahatlıkla siliyorum. Ah siliyorum. Çünkü gibi. şeyler pahalı ya bu hard ben o kadar da rahatlıkla sildiğine inanmıyorum. İnanmıyorum, vallahi. Hani yine bir tereddütler tereddütler yaşıyorsundur gibi geliyor. Mesela gibi, eski gibi gösterilerin yani. afişleri duruyor mu? Onların durması lazım da mesela... Bak. Filmler, bak. diziler falan bazıları çok rahatlıkla siliyorum. Ege eski gösterilerin afişleri varsa yeni gösteriler <gülüyor> düşünmez <gülüyor> misiniz? Manyatma. Hiç manyeli anlamamışım ya. Vallahi sevgi dinleyiciler ben bak, de... Omuzlarımız yani... oynuyor bak şu anda hareketten yeni şey Yeni gösteri yani. dediğin hangisi ya? 11 Ekim'deki gösterimi. 11 Ekim dediğin bu cumartesiden mi cumartesi bahsediyoruz? Yarın değil yarından sonra. Yatacağız kalkacağız yatacağız kalkacağız Ege'nin gösterisine gideceğiz. Eski gösterimin zaten şu anda basılı 4 tane afişi var. Bir tane orijinali e, tatbikat sahnesinde. üç tane de bizim dükkanda var. Ben bir tanesini gördüm. Diğer ikisini gizledin mi? Bir tane kızlar tuvaletinde, bir tane erkekler tuvaletinde. He, demek ki hiç bir tane de hiç tuvalete gitmemiş. Hiç tuvalete nedeni. girmemiş. Hiç tuvalet, özellikle kızlar tuvaletine hiç girmez. Öyle bir şey var. Kapı arkasında duruyor. Sen ben de yapayım. girmiyorum kızlar tuvaletine dükkanda. Siz giriyor musunuz? Ben gir geçen girdim. Sabunluk bozulmuş dediler bana. <gülüyor> Ondan gidim. Nasıl bozulur falan diye. İyi demişsin Oktay. <gülüyor> Bozulmuş şey ama bay, bu arada onu söyleyecektim sana. Ne be ben sabunlukçu muyum ya? <gülüyor> <gülüyor> Ay bey aldı dediler. E al. <gülüyor> bu bana yani. Nereden sabunluk aldıysan almak gidip. benim üstüme mi kaldı? Neden aldıysan git aynısını al. Ya da düzgünlü al. <gülüyor> tamam ne olacak şimdi alalım. Hayır, hanfendiler de böyle lok lok lok lok lok lok, lok basıyorlar. <gülüyor> Öyle değil hafif hafif <gülüyor> fıtı fıtı fıtı fıtı basacaksınız Cumartesi günü müydü gösteri diye Gösterim soru geldi Lütfen günü. biraz gösteriden bahseder misiniz Saat kaç gibi Ege yani insanlar 8.30'da şimdi... ben sahneye çıkarım valla 8.30'da teker döner teker midir Teker döner bu? Mikrofon Peker açılır. Donald mikrofon açılır. Molasız afyonu varız. Belki da? de molalı gideriz. Molalı mı molasız mı? Molalı. Molalı, molalı mı olacak? Molalı olsun. Sahasılı 2 perde. Peki mesela oyun başladıktan sonra Hı -hı. mesela 10 dakika geç kalmış biri de girebiliyor mu? Arkadan sessiz sessiz girsin. Arkadan değil, şeyden girecek, sahneden girecek. Sahneden. sahneden. Ama o da girecek. çok güzel olur. Aman efendim ne yaptınız? Belediy otobüsü falan diye öyle bir şey. musun geç gelenlere? Satışmıyorum ben. Seyirciye sataşma. Ben sanki çok vaktine gidiyorum her yere. Kutu. Diye olur. Seyirciye sataşma. Bunlar hep gösteridir dedi. Ne Gösterini biraz anlatır Bir mısın? Özetle. anlatayım. Ege'nin e, derdi ne? Yani Ege e, <gülüyor> Oktay sen daha çok güzel senin şirin gündeminden şey yapsana. Yani Ege ile bir programına konuk alsana. Yani... Hiç almadık konuk. Beni bari bir konuk al ya. Ya bir 3 dakika konuk al ya. Hep siyasi şey mi konuşulacak şirin gündemde? Biraz da böyle Yok abi, zaten... performans sanatıyla uğraşan insanlardan konuk al. Konunun şeyi belli ya şirin yani gündemde. Yani sahneden o... bakınca nasıl ee, görünüyor? Sahneden ee, böyle şey şimdi... Oradan bakınca nasıl sahne? Rakamlar var koca <gülüyor> bir şey. Mesela işte evet. 11 Ekim'de tatbikat sahnesinde buçuk millet ne görecek? Tamam. Kocaman evet. bularda da biletlerinin mal <gülüyor> bilette ve gizlede olduğunu da söyleyeyim aynı yani şey olarak görmek isteyenler için. Tamam. Yani görmek isteyenler. Rakamlar birden yüze kadar. Evet. Yanda dizilmiş eşyalar. Ben geliyorum seyircilere merhaba hoş geldiniz falan. Tırnak makası olan var mı? Atıyorum şu anda. Bu telekutunun aynısını yapmayı düşünüyorum. Çok güzel. Çok güzel. Çok çünkü güzel. Çünkü özlediğimiz. Çok güzel yarışma. Hadi espriler bence. şakalar yaptım. Yani Hediye da... verecek misin yoksa sadece işte, kutu pazarlık aşaması mı koyun Diyeceğim ki mesela işte adam dedi ki 25. Bakacağım listeden 25'te. Cık. O yaramaz diyeceğim. Ondan sonra ona diyeceğim. Ben hep de, de öyle ha. de vereyim falan gibi yapmayayım. Hayır şey. bu bizim ege hep de öyle Hep der. de öyle der. Kutunun içinde iyi olsa da öyle <gülüyor> O sana yaramaz gitmez diye. Gitmez abiden gitmez abi. Peki bir şey diyeceğim. Tatbikat sahnesinde biletin şeyi var mı? Fıkfıkı. Fık yani böyle Ona mesela kredi diyorlar. kartını okuyunca hemen fıt diye basan ediyorum. şeyler tamam var gülmüyorum. 10 alet var da şu anda Bakire, işlemde değil diye biliyorum. Ben de... Umay biletten aldım biletini nasıl şey yapacağım? Bunlar basılmış halde orada geliyor. Ha öyle mi? Ha elden El, mi veriyorlar? Elden veriyorlar. Fıt. Ne kadar güzel. Efendim, benim şöyle bir adım var. Fıt'ı fıt'ı. Ondan sonra... Sadece ismini vererek. <gülüyor> Sadece isminizi vererek... Yani kardeşim Ege Kaycan'ı seyretme senedir, keyfi. İki senedir ilk gösterim. Hakikaten çok heyecanlıyım. Yeni yani. bir şeyler olacak mı kutu olacak. yarışması Peki, dışında? Çünkü kutu yarışması kre kre için kre yarışması. eşya toplamadığım için gene hikaye anlatmıyorsun olacak bir herhalde. Bir şey soracağım. Ankara seyircisi için ne düşünüyorsun? Ankara seyircisi farklıdır. Ankara seyircisi yani eleştirir bir kaşı havanıdır yani. Hatamı affetmez asla. Keyiflidir. Ankara'yı çok özledim. Aa. Ankara'da seni çok özledim. Sevgili Ege, e, sizi... senle yapacağız program değil mi Oktay? <gülüyor> evet yapacağız. Yarın, e, seni... Yarın beni konuk al Oktay. Vallahi çok Aa, yani duyuruyu şey... Ankara'dan katılacaksa telefonla bağlanman lazım yani format gereği. Ya gelirim ben uçakla gelirim senin stüdyona. Yok. Yok ne ya? Onu yapamıyoruz. Yani Ankara'dan diyeceksem yarın mesela Şirin Gündem'de konu neydi? Yarın değil ki pazartesi mi? Pazartesi, pazartesi, pazartesi yarın geç olur gösteri cumartesi. Kısa bir yarın bir e, şey yapacağız. Özel yapalım. Yarın. Özel Şirin Gündem özel. özel. Çünkü Şirin yarın biliyorsunuz özel. köşelerimiz şeyimiz var. Her şeyimiz var. Tek benim mi konuk alacağım <Gülüyor> Fahir'de gelecek mi? Teşekkür ederim. Ee, ben ee, gelmeyeceğim. Benim çünkü o esnada. E... Yok söz verdiğimiz başka bir konuk daha var o gelecek. Telefon bağlantısı mı? Ya Telefon sana bağlantısı. ne canım sen konuksun. Başka konu sormak hakkına sahip misin, haiz Hayır, misin, mi? Caiz Ama mi? Yo böyle siyasi bir tartışmaysa ben oni bir anda onun içinde bulmak istemem. Kendim. Sorar, Faiz sorabilir. Mesela bazı konuklar var. Ben o geliyorsa ben gelmiyorum diyor. Bir bir kere yaptım programı yani mesela kim var konuk diye soruyorlar. Soruyorlar genelde. genelde, genelde mesela soruyorlar. şey oluyor yani işte o, o varsa ben gelmem. Çünkü söz kesen konuklar var. Şey, ne o, o zaman biraz yeni yapar mısın ya? Neyi? Liyarın kişinin gündemini tanıtımını. Yani mesela işte şahsi şovundan bahsedelim. İyi makara olacak falan gibi. Ben tam şey yapamadım. Ona hazırlanmam lazım mıyım yani? ya Ege? Yani... Bitti zaten. Şu anda programımız bitti. Sen bir daha söyle bilgilere. Yani ben işte bir yarına... 11 e... Ekim'de tatbikat sahnesindeki tamam. şahsi şovundan önce Ege Kayacan konuğumuz olacak. <Gülüyor> Hoş bir sohbet sizi bekliyor falan gibi. Tamam o zaman şey yapalım onu. Kapan Gerçi programımız bitti. Bak. Programımız bitti. Bizi Sen onu ya sonra veda ederim. Veda edeceğiz zaten. Evet sevgili dinleyiciler. 11 Ekim Cumartesi çok 11 Ekim Pazar e, Cumartesi çok önemli bir gün. Çünkü e, Ege Kayacan şahsi şov olacak. E, tatbikat sahnesinde e, 21 numarada olacak. Ankara'da. E, onunla ilgili çok önemli konular olacak. Onunla beraber tekrar, hep beraber onunla e, karşınızda olacağız. Takdir sizin. Takdir sizin, neyse benim var. abi format, format gereği, onu, gereği tanıtımlarımızın hepsinin sonunda takdir sizin diye bitiyor. Fuar tanıtımlarımızın var. Bir şeyin var mı? programı? Benim bir programım yok. Hayır. Kendi bir düşündüğüm sana da konuk olabilirim. Ezogelin yani. hikayeler Ezegelin yapsan da e, Evet e, ezogelin hikayelerde. E, konuk almıyorsun. Konuk konu almıyoruz maalesef. Onda da Başka bir proje yok mu ya kültür sanat falan? Ee, kültür sanat. 06 Ajanda diye projesi var. Onu yapsak. Çünkü Onu ben gündemde <gülüyor> yani tarihi bile doğru verilemeyecek diye Oktay yanlış anlama Yok evet. bir format geri abi. Format geriyor. Tarih doğru yönülemiyor. Şey yani formatta tarihler net olmuyor. isimler evet. net olmuyor. Seyirciye bırakılıyor. Evet. Takdir. Takdir sonuçta. Yani öyle bir şey de olabilir. Genel 06 böyle. Ajanda yaparız. 06 Ajanda yaparız. O zaman sevgili dinleyiciler yarın top dolu bir program olacak. Yani şirin gündem 06 Ajanda dolu dolu bir modern sabah sizi bekliyor. <Gülüyor> mükemmel bir gün olacak.